6- Niyet İftitah tekbiri söylenirken niyet edilir. Namaza niyet etmek demek, ismini, vaktini, kıbleyi, imama uymayı kalbinden geçirmek demektir. İftitah tekbirinden sonra edilen niyet, sahih olmaz ve o namaz kabul olmaz. Farzlarda ve vaciplerde niyet ederken, hangi farz, ve hangi vacip olduğunu bilmek lazımdır. Rekat sayısına niyet lazım değildir. Sünneti kılarken, namaza niyet etmek kâfidir. Cenaze namazına, Allah için namaza, meyyit için duaya diye niyet edilir. İmamın, erkeklere imam olmaya niyet etmesi şart değildir. İmam, hazır olan cemaate imam oldum diye niyet etmezse, Cemaat ile kılmak sevabına kavuşamaz. İmam olmaya niyet ederse, bu sevaba da kavuşur. İmamın, kadınlara imam olmaya niyet etmesi lazımdır. İbadetleri yaparken, yalnız ağız ile söylemeye niyet denmez. Kalb ile niyet edilmezse, ibadetler kabul olmaz.